Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah. Azab Allahı, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala ve ala Resulina ve ala ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'ya hamdü senalar olsun. Salat ve selam efendim o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme ehl beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab'lerini büyüleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlerin üzerine olsun. Bulmuş hatkissin ya. Herhalde hafta Evet, kardeşler geçenki dersimizde cehalet meselesi ve cehalet meselesi, cehaletin üzlü olup olmaması ve bununla bağlantılı olarak yine cehalet ile alakalı olan bir takım konularını ne yapmıştık? Gireceğimizi söylemiş ve ilk dersimizi işlemiştik. En son ki işlemiş olduğumuz noktada tekfirin şer'i bir hüküm olduğunu ifade etmiştik. Ve ilmi olmayanların, için ehli olmayanların, dinde fıkıh sahibi olmayanların kesinlikle cüret edebileceği bir haslet olmadığını ne yapmıştık? ifade etmiştik ve oradan devam ediyorduk. İbni Hazm'den Allah kesin rahmet eylesin ve onunla aynı kanaati paylaşmıştı. Daha doğrusu Ehl-i Sünnet'in görüşünü aktarmış olan imamların görüşlerinde ne yapmıştık? Bugüne kadar ittifak edilmiş olduğu hususta bazı alemlerden nakiller yapmıştık kardeşler. Bu hususta bir sonraki naklimiz, Allah'ın izniyle ee, İmam Tahavi'nin, Hanefi mezhebinin görüşü olarak aktarmış olduğu bir nakil. İmam Tahavi, Hanefi ulemasının bu husdaki kanaatini dile getirerek der ki, bir Müslüman mutlak olarak yakini bir bilgi ile bilinmediği sürece İslam'ın dışına çıkartılamaz ve hiçbir şekilde tayakkun edilmemiş yakini bir bilgi ile sabitlenmemiş bilgi türünden bir müslüman İslam'ın dışına çıkmaz. Eğer ki diyor ma tuykine ennehu riddetun hükmü بها eğer herhangi bir kimsenin mürtet olduğu hususunda mutlak ve yakini bir bilgi oluşursa bu durumda onun dinden dönmüş olduğuna ne yapılır hüküm verilir. Eğer ki herhangi bir şek var ise bu durumda kesinlikle hüküm verilmez. Şüphe dahi olsa hüküm verilmez. Kaldı ki bildiğiniz gibi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam idra'ul hududa bir şübhahat yani dünya ile alakalı cezalarla alakalı getirmiş oldu aleyhissalatu vesselam'ın bir kaidesi neydi? Şüpheler ile ne yapın? Haddleri kaldırın. <gülüyor> Hadler Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu ve bu dünyada bir suç işlemiş olanlar için Kur'an ve sünnetin belirlemiş olduğu cezaya had cezası denir bildiğiniz gibi. Belirlenmemiş olanlara taazir cezası denir. Yani misalen Allah Azze ve Celle Kur'an'da herhangi bir amel için, herhangi bir cürüm için ve günah için ceza belirlemiş ise Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona cezayı uygularken idraul hudude bi şübuhat şüphelerle hadleri kaldırındır. Yani Allah'ın belirlemiş olduğu o e, cezaya nispetle belirlenmiş cezayı uygulamaya koşturmaktan ziyade bilakis ne yapın? Bilakis o cezayı uygulamamak için soruşturun ta ki haksız yere bir kimseye ne yapmamış olasınız. Haksız yere ceza vurmuş olmayasınız. Çünkü sizin cezasını vermemiş olduğunuz ceza zaten Allah katında ne yapılacaktır? Görülecektir. Allah Azze ve Celle onu karşısı bırakmayacaktır. Dolayısıyla haksız yere herhangi bir suç işlemiş olana, haksız yere ceza vurmaktan ise onu kaldırmak nedir? Çok daha evladır. Kaldı ki bir insanın yani dünyalık olaylarda işlemiş olduğu bir takım Suçlara verilecek cezadan onu tekfir etmek nedir? Çok daha ağırdır. Onun İslam dışına çıkmış bir kafir olduğuna hükmetmek çok daha ağırdır. Bunun mesuliyetini insan ne yapmış olmazdı çekmelidir. Allah Azze ve Celle'den insan korkmalıdır. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih bir rivayette şu şekilde geçer. Bu rivayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yere emir seçtiği zaman yani mesela bir Gazaya çıkacak ordu hazırlıyor. Ve onların başına ne seçiyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir de emir seçiyor. Lider seçiyor. Ve o lidere diyor ki ifadesine dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam. O lidere diyor ki Allah'ın Resulü eğer ki siz onlarla karşılaştığınız zaman düşünün ki siz onların kalelerini, hisamlarını kuşattınız. Yani düşmanların kalelerini kuşattınız ve düşmanlar kalenin içerisinde ve siz son darbe ile ne yapacaksınız? O beldeyi fethedeceksiniz. Eğer ki diyor Allah'ın Resulü Aleyhi Vesselam, o karşınızdaki düşmanların başı size aramızda Allah'ın hükmüyle hükmet derlerse, siz onları diyor Allah'ın hükmüne çağırmayın. Yani gelin Allah'ın hükmüyle hükmedeceğim demeyin, bilakis kendi hükmünüze çağırın. Dikkat edin ama. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam diyor ki onlara, onlar derler ki Allah'ın hükmüyle bize hükmet derlerse siz deyin ki savaş hukuku gereği kendi katımdan vereceğim hükümle ne yapacağım hüküm vereceğim ve ya yapacağız ya anlaşma yapacağız ya bir takım işte savaştan önceki bilumum ne yapacağız imkanları arayacağız neden Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın hükmüne gelin demiyor de, demeyin diyor çünkü Allah'ın hükmüne derseniz diyor ve Allah'ın hükmüyle hükmetmezseniz size sorumluluk vardır. Siz çünkü o hususta Allah'ın tam olarak hükmünü ne yapmamış olabilirsiniz? Bilememiş olabilirsiniz. Değil mi? Yani çünkü bu iştihat yani emirler müştehitlerden çağrılmaz. Emirler alimlerden ne yapılmaz? Seçilmez. Belki kazalarda çok daha fazla savaş yeteneği ve savaş kabiliyeti olan kişiler, disiplinli olan kişiler yapılır? Emir seçilir. O yüzden Allah'ın Rasulü Aleyhisselatu Vesselam onlara diyor ki siz onlara evet Allah'ın hükmüne gelin demeyin çünkü siz Allah'ın hükmüne isabet eder etmezsiniz bu nedir şüphelidir. O yüzden Allah'a iftira etmiş olursunuz. Ama kendi hükmünüze çağırın. Tabii ki sizin hüküm verirken kıstaslarınız ne olacak? Ayetler olacak, hadisler olacak. Ama kendi görüşünüz olacak. Dolayısıyla kendi görüşünüzle isabet edersiniz. Ne yaparsanız. Ecir alırsınız. Kendi görüşünüzde hata ederseniz ne olursunuz? Yine ecir alırsınız. Ama Allah'ın hükmü derseniz bu durumda diyor Allah'ın hükmüne isabet edip etmediğinizi bilemezsiniz diyor. Peki bir düşünün. Bu böyle bir hususta insanlar Allah'ın hükmü hususunda dikkatli olmaları gerektiği noktada Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından uyarılıyorlar peki bugün bir, bir takım insanlara ne oluyor ki yani tekfirin ya da kafir demenin yani biri bir para emin olun ki iki kilo mu domates üç kilo mu domates alsak acaba akşam yemeğine melemen hangisi daha iyi olur diye iki üç saniye düşünen insanların tekfir meselesini Allah'ın o kişi hakkındaki hükmü noktasındaki konuşmaya gelince bir bakıyorsunuz hiç Allah'tan korkmadan ne yapıyorlar bunu işe veriyorlar. dolayısıyla bu anlamda ne diyor İmam Tahavi, Hanefi ulemasının görüşü de budur ki er en ufak bir şüphe girdiği zaman ne yapacaksınız? Onunla hüküm vermeyeceksiniz. Bir de enel İslam'a ya'lu diyor. Bakın burayı ben ileriki derslerde detaylıca işleyeceğim. Yani bu sizin karşınıza bu kelime fazladan gelecek. Nedir? İslam'ın kalebe çalması, İslam'ın fazlalaşmış olması. Yani Müslüman toplumun başlarının sayısının fazla olması. Çünkü biz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'deki insanlar iman ettiklerindeki onlara karşı muamelesine baktığımız zaman Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman onların imanını imtihana çekmedi. Onlar La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dedikleri an Allah'ın Resulü bizdendir dedi. Kim dedi bizim namazımızı kılarsa bu karın rivayeti. Ben sallâ salâtene. وَاسْتَقْبَلَ ve وَاَكْرَ زَد۪يهَتَنَا Her kim bir aleyhissalatü olsa bizim namazımızı kılarsa, her kim bizim kıblemize yönelirse, her kim bizim kestiğimizi yerse, o malı ve kanı korunmuştur bizdendir aleyhissalatü vesselam. Kalbi de ne olacak? Kalbi Allah'a kalmıştır. Bu hususta Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'da nakledilmiş ve insanların iman etmeden önce imtihana çekilme diye bir şey söz konusu değildir. Bu hususta nakledilen birkaç rivayet var sadece. O da nedir? Allah'ın Resulü aleyhissalatü Vesselam ashabtan bir tanesi geldi. Allah'ın Resulü dedi cariyeme haksız yere dedi, ne yaptım? Tokat vurdum. Ben onu ne yapayım dedi. Aleyhissalatü vesselam çağır bakayım onu dedi. Kadın geldi aleyhissalatü vesselam imanını yokluyor onun. Mümin mi değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o köleye dedi ki kölenin İslami bilgisi ne kadar olabilir? O köye dedi ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hakkında ne dersin? Kadın dedi ki La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki ben kimim? Sen de Allah'ın Resulüsün dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu azadet o Müslüman dedi. Onu azadet o mümindir dedi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki stratejisine baktığınız zaman insanlar, milyonlarca insanlar İslam'a girdiler kardeşler. Medine, Medine'nin çevresi efendim Mekke, Mekke'nin fethinden sonrası yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hayatta olduğu müddetçe insanların la ilahe illallah demelerini aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Hemen bir kriter olarak aldı ve Müslümanlıklarına hüküm verdi. Bunun hikmetlerinden bir tanesi işte bu kavram. O da neydi? Müslümanların sayısının çoğalmış olması. Bunu daha sonunda özellikle ne yapacağız? İleriki derste halkların hükmünü verirken inşallah orada karşılaşacağız. Bu durumda İmam Tahviye devam ile diyor ki işte İslam bu anlamda kalebe çalar ve yembeği ilim alime alime şunu gerekir dediğimiz gibi tekfir ilim ehlinin işidir ve alime şu gerekir iza rufiya ilayhi haza herhangi bir kimsenin hakkındaki bir mesele ona getirilirse el la yubadire bir tekfiri ehil İslam İslam ehlinin içerisinde herhangi bir kimseyi tekfirde öne çıkmamasıdır yani frenleyebildiği kadar frenlemesidir. Çünkü bu hem korkulacak bir meseledir, hem çekinecek bir meseledir ve içerisinde birçok hikmeti bulunduran bir meseledir. Yine kardeşler, kimilerine delil olsun diye, bakın Muhammed bin Abdülvehhab diyor ki kardeşler Duran-ı Seniye isimli eserin 8. cildin 217. sayfasında ki bir önceki İmam Tahavî'nin nakli el bahru Raik'ta 5. cilt 134. sayfada geçer. Muhammed bin Abdülvehhab diyor ki ve bil cümle bir takım görüşleri ortaya koyar. Özetle şunu söylerimdir. Feyecubu alâ men nasaha nefse. Nefsine nasihat etmek isteyen kişi. Nefsi için hayır isteyen kişi. Nefsine faydalanabileceği bir nasihatte bulunmak isteyen kişi diyor. Bilsin ki, اَلَّا fi فِي هَذِهِ illa bi بِعِلْمِ Tekfir meselesinde ilim olmaksızın konuşmasın. İlmi yoksa tekfir meselesinde konuşmasın. Eğer ki nasihat etmek istiyorsa kendisine bunu bilsin. İlim yoksa, ilmi yoksa, fıkhi yoksa, daha kavramların hangi anlamlara geldiği hususunda bir bilinci dahi yoksa ne yapsın? O konuşmasın. Ve burhan ve konuştuğu zaman da ilim ve ancak açık bir delille konuşsun. Burhan dediğimiz nedir? Ya Allah Azze ve Celle bir ayetidir. Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisidir açık olacak. Bu bağlamda devam ile der ki bakın ve yahzer min ihraji raculin min bir islam bi Aman ha kendi algılamasından dolayı bir insanı İslam'ın dışına itmekten çekinsin. Bundan mutlaka sakınsın. Ve istihsan-ı akli aklı hoş görüyor diye de böyle bir şey yeltenmesin. Aklının hoş görmesi, bunu güzel görmesi ya da bazı süslü fi, süslü neticelerle, süslü gerekçelerle böyle bir şey aklı kendisini giterse geriye dursun. Fe inne ihrace raculun min bir insanı İslam'ın dışına atmış olmak, ona tekfir hükmünü vermiş olmak diyor Muhammed bin Abdülhab, ev <gülüyor> idhalehu fihi min azam'i din. Ya da bir kimsenin iman ettiğine hükmetmiş olmak bu diyor dinin en azametli işidir diyor. Dinin en azametli işi sana mı kaldı? Değil mi? Sana mı kaldı dinin en azametli işi? İnsanlar ürperirken, insanlar korkarken, Allah Azze ve Celle'ye karşı ne diyeceğiz derlerken, sen Allah'tan nasıl korkmaz da bu hususta ilmi yoksa bilgin yoksa ileriye atılabilirsin? Hem tekfir dediğin husus, sen yapmamış olsan ne olur dediğin zaman, Size bir kaide getirecekler. Ne diyecekler? Kafire kafir demeyen kafirdir diyecekler. Değil mi? Vallahi bunu da anlamıyorlar. Zaten ilim olsa bunu anlarlar. Bunu anlayacak kadar ilimleri olsa zaten bunu yapmazlar. Kafire kafir demeyenin küfrü o bambaşka bir olaydır. Bu kelimeyi ilk kullanan Kadı İyaz'dır. Bunda ne bir ayet vardır? Bunda ne de bir hadis vardır. Kadı İyaz der ki her kim ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da açıkça kafir olduğunu belirtmiş olduğu kişiye Müslüman derse, Firavun'a Müslüman derse ya da Allah şunlar kafir olmuştur dedi Yahudi ve Hristiyanlara kafir derse, şey, Yahudi ve Hristiyanlara Allah kafir derken Müslüman derse kafir olur. Ve bu kaideden çıkartmıştır. Bunun detayları vardır. Onu da ileride işleyeceğim Allah nasip ederse. Kafire kafir demeyenin hükmü küfürdür Kelimesinden kasıt nedir? Hangi anlamlarda ve hangi alanlarda bu geçerlidir? Kafire kafir demeyenin küfrü, hüküm, e, efendim e, tekfiri şartmış, etmeyen kafirmiş. Havariler için biz ne dedik? Sahabenin yarısı havarilere kafir diyordu, diğer yarısı kafir değil diyordu. Hatta alimlerden kimisi, sahabenin çoğunluğu havarilere kafir diyordu. Peki hangi sahabe kalktı da havarilere kafir demeyenlere... Oy siz de kafir oldunuz dedi. Var mı böyle bir sahabe? Haşa. Sen nasıl kafire Müslüman dersin? Sahabeden kimisi diyordu ki bunlar Müslüman. Bağî de olsa, azgın da olsa tevil sahibi Müslümandır diyordu. Onları tekfir eden sahabe de vardı. Ebu Umame bunlardan bir tanesiydi. Hava, haricileri tekfir eden Havari demişim Haruri ben de şaşırdım. Haricileri tekfir eden sahabe hariciler tekfir etmeyen sahabeye ''Siz nasıl kafire kafir demezsiniz, siz de kafir oldunuz mu?'' dedi. Nereden çıkartıyorsunuz? Bir kere ilim edeptir. Kitaplardan ilim öğrenilmez. Kitaplardan ilim öğrenen alimler vardır. İstisnadır. Onlar da konuşmaya hangi dönemde başlamışlardır? Kitaplardan ilim öğrenilmez. İlim, ilim ehlinden, ilim talebesinden alimin dizinde durarak, terbiye edilerek, ondan kavramı alınarak öğrenilir. Onun için eski alimlerde, onlar konuşurlarken, e, konuşur ama kaç tane hocası var? 200 tane hocası olan alim var, bin tane hocası olan alim var değil mi? Bukhari öyle diyor, ben binin üstünde hocadan ders aldım diyordu. Ve bizimki daha Bukhari, yani Bukhari'nin on sayfasını okumuş, Bukhari'den vallahi fazla konuşuyor. Bukhari Müslümanlar hakkında konuşmaktan titriyor. Bukhari ağlıyordu. O yüzden Bukhari usulünde kardeşler eğer ki derse ki Ahmetoğlu Mehmet, Ahmetoğlu Mehmet hakkında konuşulmuş denirse diğer alimler bilirler ki Bukhari ondan hadis alma dedi. Eğer Bukhari birisi hakkında onun hakkında çok şey söylenmiş denilirse bil ki Bukhari onun da yalancı olduğunu kastetmiş. Niye biliyor musunuz Bukhari diyordu ki bizim şu anda kendisini cerf ve tadil ilminde zedelediğimiz aleyhinde konuştuğumuz nice Müslüman var ki belki şu anda cennette Allah'a nimetlerle nimetleniyorlar. Allah bizim hesabımızı görürse biz ne olacak halimiz? sadece bu hususta gıybetini Müslümanların gıybetini yaparım diye İmam Bukhari tit titrerken yalancıdır. Efendim hadis uyduranın tekidir, sahte. Böyle kullanmazdı Buhari. Onun hakkında konuşulmuş derdi. Her alimin kendi stilini vardı. Ama bizim bugün hakikaten diyorum ilim adına hiç zerre miktarı yol kat etmemiş olanlar aman ya Rabbi. Yani bu tekfir meselesinde öyle alabildiğine yani bir baktığınız zaman kesinlikle diyorsunuz ki şeytan almış evirip çeviriyor. Daha geçen iki gün önce rastladım Facebook'ta, Ali Gram başkasının herifin oğlu almış dılıcı evine falanca grup diyor, hepsi kafirdir. Filanca grup diyor, hepsi kafirdir. Şimdi kendisine yazanlar da alttan alıyorlar kardeş. Niye öyle diyorsun? Çünkü yok canım dese sen de kafesin diyecek. Eğer beş saniye beklerse ne iddiasında varsanız kabul. Beş saniye beklemeyecek. Yani karşı durmaları mümkün değil. Sadece niye kardeş? Olur mu kardeş? Olmaz mı diyor ya kafire kafir demeyen kafir değil mi? Bak diyor onlar falanca grubu diyor tekfir etmediler. Dolayısıyla onların da hepsi bile bir kafirdir. Şöyle bir baktım ya Rabbi Hz. Ömer'in o sopası olacak elden vur Allah vur. Lan şeytan seni mi bula bulabula bul, bula seni mi buldu şeytan? Ne ilim var, ne irfan var, ne izan var. Herifin olsan ki şey dağıtıyor ya. Çocuklara harçlık dağıtıyor ya. Bunu Allah'tan korkmazlar mı? Allah Azze ve Celle kalplerine mühürler diye korkmazlar mı? Yani alüben titremiş olduğu şeyler bu insanlar aman diyor bak bu dinin en azametli işlerindendir. Dikkat edin diyor. Nasihat alacaksan böyle nasihat aldın. Bakın İmam Gazali ne diyor kardeşler? İmam Gazali diyor ki velzi yenbaği el yamil el tekfir meselesinde el ihtizah ihtirazu tekfir ma veceda sebila tekfir meselesinde bir kimse fırsat bulduğu müddetçe imkan bulduğu müddetçe ne yapmalıdır tekfirden sakınmalıdır diyor imam gazali imkan bulduğu müddetçe tekfirden sakınacak Biraz balıklama tekrinin üzerine atlamayacak. Balıklama tekrinin üzerine atlamayacak. Tam tersi sakınabildiği kadar mümkün olduğunca dedi İmam Gazali sakınacak. Fakat istibah hatta dimayi ve alamvali min al-musallin <konsansız> ila al-qibla'til musarripin bi qauli la ilahe illallah muhammadur rasulullah la ilahe illallah muhammadur rasulullah kelimesini söylemiş olan kıbleye yönelmiş ve namazını kılmış dolayısıyla malı ve canı haram kılınmış olan bir kimse hakkında gerekirse hatayla da olsa hükmünü vermemiş ol Alıyor musunuz? Fırsat bulduça şey ne yapacak? Sakınacak diyor. Gerekirse hatayla da olsa ne yapacak? Tekfir etmemiş olacak. Çünkü diyor ki bakın, vel hatau fi terki el kafirin fil haya. Şu dünyada yaşamakta olan bin tane kafirin tekfirinden geriye durmak bir kanı haram olan Müslümanın tekfirinde geri durmaktan evladır. Yani bin tane kâfire yanlışlıkla küfür hükmünü vermedim. Yanlışlıkla bin kişiye mümin demişim. Halbuki delilleri araştırdım. Ama bin kişi meğer ki adamlar kafirmiş. Bunu diyor bir tarafa koy İmam Gızali bir tarafa da şunu koy. Bu Müslüman ve ben buna yanlışlıkla kafir dedim. Bu bir tanesi o bin tanesinden diyor korkunçtur. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi kafire mümin dediğin takdirde tabi Allah'tan korku bunun sınırları var. Kafire mümin dediğin takdirde en fazla olabilse olabilse münafık olur. Ve sen zahire hükmedersin. Ama bir Müslümana efendim küfür, kafir dediğin zaman dediğimiz gibi dinden dışarı atarsın. Ebedi cehennem yok olduğuna hükmedersin. Onun dışında nikaha düşer bilirsin. Müslümanlarla aynı mezarlığa gömülmez. Onlarla velaya giremezsin. Aynı mahallede oturmazsın gibi birçok neler, hususlar girer. İnsan Allah'tan korkar. Allah'ın katında bir müminin kanunun değeri kainatın hepsinden daha değerlidir. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı mümin korkmalıdır ve alimler bunu bu şekilde ne yapıyor? ifade ediyor kardeşler. O yüzden bir Müslümanın kanının diyor İmam Gazali, haksız yere akıtılması hata ile bin kafire kafir denilmemiş olmasından daha nedir? Tehlikelidir. Yine kardeşler bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe anlatıyor. Cunade İbn Ebî Ümmeye diyor ki biz Allah'ın biz Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın yanına girdik. Ubade bin Samit radıyallahu anh hastaydı. Biz ona dedik ki Rabbim sana şifa versin. Bize Resulullah sallallahu vesselam'ın ve duyduğunu aktar. Ki bu Bukhari'nin rivayeti bunun üzerine dedi ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bizi çağırdı. Aleyhissalatu vesselam bizden biat aldı. Feqale ve dedi ki bize biat sözü olarak bizden almış olduğu sözlerden bir tanesi de şuydu biat edeceğiz, itaat ve işittik, itaat ettik üzerine zorluğumuzda, rahatımızda kolaylığımızda genişliğimizde nefsimizin hoşuna gitmese de emir sahiplerine de itaat edeceğimiz hususunda Allah'ın Resulüne söz verdik Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zaman biz başımızdakilere karşı çıkabiliriz ne zaman biz başımızdakilerle bu itaat biter? Değil mi? Bir halife şayet kendi nefsine zulmeden bir kimse ise ondan itaat düşer mi? Düşmez. Hatta fasık olsa bazı alimlere göre düşmez. Ama eğer ki fıskında ileri gitmişse bu anlamda alimlerin içtihadı var. Farklı ihtilaflar bu durumda söz konusu. Ama Allah'ın Resulü bize diyor şu sözü aldı. Onlarda, başınızdakilerde, çünkü başındakinin kafir olması değil mi? Sıradan bir insanın kafir olmasıyla aynı mı? Tabii ki değil. Başındakinin kafir olması, ona karşı tepkili olmanın çok daha dikkat çekmeli. Çok daha önemlidir. Çünkü birisi sadece senin değil, bütün ümmetin durumudur. O durumda bile Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İlla entara kufran bevvahen. Onlarda apaçık bir küfür görmedikçe itaat edeceksiniz. Apaçık bir küfür. Kufran bevah. Bevah nedir bilir misiniz? Bevah havanın hiçbir şekilde bulutlu olmaması. Havanın hiçbir şekilde rüzgardan, tozdan, topraktan, yapraktan hiçbir şeyi etkilenmediği net güneşin ta tepesindeki hali gibi olmasıdır. Ama bugünün insanlarına sen Allah'tan korkmaz mısın? Neden ümmetin içerisinde, neden muvahitlerin içerisinde fitne sokuyorsun dediğin zaman getirdikleri deliller emin olun ki icmayı bırakın iştihat seviyesinde bile değildir. Kaldı ki İslam ümmeti, ehli sünnet Kur'an'ın ayeti ne dedik? Peygamber'in sünneti bir de icma olursa o durumda gereklidir. Onun dışında bu kaçınılacaktır. Ha bu durumda Kur'an'daki cehalet kavramına gelecektir kardeşler. Tabi şurada iki kelam da tekfirden kaçınan ve tekfiri ciddiye almayan, hırçın olanlara da söylemek lazım. Birkaç kelam da onlara gider. Çünkü onlar da mürciye düşüncesinin kurbanı olmuş bir nesil haline gelmişler. Tekfir nedir? Ya da nasıl yapılır? Buraya dikkat edin kardeşler. Kur'an'da küfür kavramı iki şekilde kullanılır. Birincisi birisine küfretmek yani onun küfründen beri olmak, ikincisi tekfir. Yani birisinin kafir olduğuna hükmetmek. Birincisi fiildir, ikincisi sözlüdür. Birçok Müslüman bunu karıştırıyor. Bakın. tavut değil mi? Allah azze ve celle Kur'an'da 8 yerde tavuttan bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Bu Kur'an'daki 8 yerde Allah azze ve celle tagut'un Küfür edilmesi ve onun inkar edilmesinden bahsetmiş mi? Bahsetmiş ve bunu imanın şartı koşmuş mu Rabbimiz? Koşmuş. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاهُوتِ Her kim ki küfür ederse, tağutu inkar ederse bakın bu Allah Azze ve Celle'nin imanın şartı gibi koşmuş olduğu tağutu inkar etmek, tağutun mutlaka kafir olduğunu dille söylemek değildir. Burayı tekrar ediyorum bakın. Bu kefara bi kalıbıdır. Arapçadaki kefara bi. Onu inkar etti anlamına gelir. Ona kafir dedi ve tekfirini yaptığı anlamına gelmez. Bilmeyenler okum, yani konuşup durmasınlar. Bu hususta özellikle bildiğiniz gibi otur Risale'de, Üstad Allah'ımla razı olsun, çok da detayına da girmiş. Yani eğer ki bir kimsenin mutlaka mümin olması için tahtu ağzıyla, diliyle mutlaka bu kafirdir demesi şart olsaydı şart olsaydı Allah Azze ve Celle Kur'an'da ayetinde ne diyor? Firavun'un sarayında imanını gizlemiş olan kişi. Hadi. Allah Azze ve Celle Firavun'un sarayında imanını gizleyen kişinin imanını kabul etmiş mi? etmiş. O kalkıp da Firavun sen tağutsun, Firavun sen kafirsin demiş mi dememiş. Bunu hafife almayın ama anlatmak istediğimiz anlaşılsın. Evet, diyeceksiniz ki bu kişi onu söylemişse öldürülecekti. Bu önceden nedir? İkrahı def etmektir. Eyvallah. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Mekke'de ilk dönemlerde imanlı gizlemiyor muydular? Gizli gizli namaz kılmıyor muydular? Evet, sahabenin içerisinde mü'min olduğunu söylemeyen var. Lata, menata, uzzaya, onların zalimlerine hiç ağzını açmayıp, alttan alta imanlarını gizleyip, bu anlamda Allah'ın Resulü'ne teslim olmuş olanlar var. Bunu hiç kimse hiçbir akıl sahibi inkar edemez. Onlar da kafir miydi o esnada? Bakın, tavutun reddedilmiş olmasında kasteden Rabbimizin kastettiği mutlaka imanın şartı için gerekli olan tavutu inkar etmek tavuttan beri olmaktır tavutu sevmemektir tavutun hakkında güzel söz söylememektir tavuta yar olmamaktır tavutun yoluna girmemektir ondan bütün saflarını ilişkilerini koparmaktır Ama bu ille dille olacak diye şart değildir ki dille olacak diye şart değildir. Ben size bunu derini getireceğim. İleride göreceksiniz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sahabesinden bir tanesine, sahabesinden bir tanesi kazada, savaşta karşıdaki insanlar dediler ki la ilahe illallah. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam o sahabesi tuttu onları öldürdü. Aleyhissalatu vesselam dedi ki sen nasıl yaparsın bunu? Dedi ki Allah'ın Resulü onlar böyle bir şey söylemiyordular. Onlar diyor Aleyhissalatu vesselam korktular. Korktukları için müşriklerden imanlarını gizlemişlerdi diyor Allah'ın Resulü. Sen ise kalktın onlar evet biz sizdeniz diye ilk fırsat bulduklarında La ilahe illallah demelerine inanmadın ve onları öldürdün. Sen de diyor kendi halini düşünsene sen de imanını, sen de bu La ilahe illallah Mekke'de gizlemiyor muydun diyor Resulullah. Gizlemiyor muydun? Bukhari rivayeti. Bakın hadis bu sahbe sahabe gizliyordu imanını. Peki tekfir ediyor etmiş miydiler? Tabii ki tekfir etmese mümin olmazlardı. Yani o yolun batıl olduğunu biliyorlar. O yolla bütün ilişkilerini kesmişlerdi. Hiçbir şekilde onları övmüyordular. Tağutlara ve onların yollarına hoş, onların kulaklarına hoş gidecek tek söz yok. Koalisyon yok. Ama sadece gizliyordular. Bu birinci inkar etmektir tağutu. Tağutu inkar etmek imanın şartıdır. İmanın şartı da tağuttan beri olmaktır düşünün ki şurada bir adam var ileride Allah'tan başka insanların kalplerinden geçeri bildiğini söylüyor ve insanları Allah yerine haşa çağırıp Allah adına çağırıp kendisine kul köle ediniyor geleceği bildiğini söylüyor ben bu adamın yolunun küfür olduğunu biliyorum ve diyorum ki bu adam tavuttur. çünkü Allah'ın vasfını ne yapmış bu kendisinde görüyor çünkü tuğyan tavut nedir tavut? Yaratılmışlık sınırını aşarak ilahlık sınırına girmektir. Ve bu adam yaratılmışların sınırını aşmış efendi. Yaratılmışları idare eden sınıfına girmiş. Benim dediğime hiç karşı hiç gelmeyeceksiniz. Ben de söylersem Allah'tandır diye insanlar kalplerinin geçtiğini bil Kaybı bildiğini söylüyor. Ve kayıtsız şahsız itaat ediliyor. Rab ediliyor ve bütün bunları ne yapıyor? Kabul ediyor. Bu adam tağuttur. Kim onu inkar etmezse, ondan beri olmazsa, onunla sever, onunla oturur kalkar ve onunla muhabbet kurar, yolu sanki hakmış gibi oturup kalkarsa o da onlardandır. Vallahi tağutu inkar etmiş değildir. Çünkü tağutu inkar, kendisini Allah'a haddini aşarak ortak koşmuştan beri olmaktır. O yüzden münafıklarla oturup kalkan münafıklığa kayar, kaypaklarla oturup kalkan onlara kayar. Tağutla oturup kalkan da imandan çıkar. Bu kadar basit. Bu birinci inkardır. İmanın şartı olan inkar budur. Bununla ilgili deliller vardır. ileride gelecek. İkincisi konuştuğumuz ise tekfirdir kardeşler. Bakın bu o değildir. İkinci konuştuğumuz, bizim konuştuğumuz bizzat bir kişinin kafir olduğunu söylemektir. Bana bu usta bir ayet söyleyin. Hadi. Kafire kafir demeyenler kafirdir diyen delilinin dışında bana mutlaka kafire kafir demenin imanın şartı olduğu aksi takdirde insana kafir yaptığı hakkında delil getirsinler. Ayet getirsinler. O yüzden bu işte ileri gitmiş olanlar adam imanın gerektiğini söylüyor. Yani buradaki tağutlu kafir etmiş demiş, oradaki tağutlu tekfir etmiş. Ee, efendim işte Yemen'deki tağutlu da tekfir ediyor musun diyor. Yetmesem ne olur? Kafir olursun diyor. Yani bütün tağutları yeryüzünde bulacağın Zambiya'yı biliyor musunuz? Oran tağutlarında haberiniz var mı? Nasıl inkar edeceksiniz? Nasıl tekfir edeceksiniz? Yani adam öyle kafayı takmış ki buna. Bizzat kafir, kafir diyeceksin. Sakınmak bu değil. İnkar bu değil. İnkar ondan sıyrılmaktır. Allah'a bağlanmaktır. Ondan beri olmaktır. Bu imanın şartı olan küfürdür. Tağutu küfretmek. Tavutu inkar etmek. İkincisi konuştuğumuz bu meseledir. Bu da tekfirdir. Bir kimsenin kafir olduğunu söylemek. Bu da ilim ehlinin işidir. İslam devletinin olduğu yerde hakimin işidir. Mürtet oldu mu cezası verilecek mi verilmeyecek mi onun işidir. Onun dışında gruplar halinde alıp başını gitse bile Müslüman alimler bunu dillerine dolamamışlardır. Kasavuf şirkinin zirveye vurduğu dönem İbni Teymiye'nin dönemidir. İbni Teymiye'nin halka müşrikler dediğini duydunuz mu? Reddiye vermiştir, açıklamıştır, iletmiştir, hüccet gidecek demiştir. Onların başını tekfir etmiştir. Onların başlarını tekfir etmiştir. Kafirdir, küfür hükmünü vermiştir sakındırmak için. Sadece bunun için yaparsınız. Dolayısıyla şurada diyelim ki bir tane kafir var. Ve ben bu kafirden uzağım, bu kafirin yolunun batır olduğunu söylemişim, o kafirle hiç bir ilişkim yok, o yola gidenin küfre girdiğini söylemişim, o yolun insanı küfre sokacağını söylemişim, ama şahsına kafir dememişim. Beni neyle sen tekfir edeceksin, sen neyle bana kafir diyeceksin, hangi gerekçeyle, falanca kişi hakkında ne düşünüyorsun? Diyorum ki kalbimden, kalbimden o adamın kafir olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Kalbimden o adamın kafir olduğuna inanıyorum. Ama kafir olduğunu dilimle söylemiyorum. Fiillerimle o yolun batıl olduğunu söylüyorum. Sözlerimle o yolun batıl olduğunu söylüyorum. Müslümanlarla o yola düşmemelere gerektiğini söylüyorum. Hepsini söylüyorum. Ama o adam bizzat kafirdir demedim. Benim tekfirimi neyle yapacaksınız siz? Hadi ilmehli bir tane laf ayet getirsin bana. Bir tane hadis getirsin, bir tane delil getirsin. Lan cin birbirine karışıyor. Alabildiğini yani. Geçenki derste işte ifade ettiğimiz gibi cehaleti alabildiğini her şeyde mazur gören var. Evet insan Allah'ı bulamasa bile mazurdur diyenler var. Eşarilerden. Öbür tarafta her şeyde mazur değildir diyen var. Cehalet hiçbir şekilde mazur değil. Niye Allah akıl vermiş insana? Değil mi? Öyle delilleri var. Araf suresindeki delil var. Ayet var. Hani biz sizin zürriyetinizle ne almıştık? Söz almıştık. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Yarın diyor Rabbimiz inkar etmemel için biz sizden bu sözü almıştık. Evet. Bunu delil getiriyor. Allah diyor bak bu delili sana vermiş. Bu senin fıtratında var. Allah diyor sana akıl da vermiş. Neyini mazlum olacaksın sen daha Allah Allah. Hani sen ehl-i sünnettin? Ehl-i sünnete göre aklın rolü nedir? Erni sünnete göre akıl mutlak doğruyu bulur mu? Ha? İşine geldin mi? Akıl mutlak doğruyu bulur diyen Muteziliye sapık diyeceksin. Aklaniyum bunlar, akılcılar. Akıllarını put edinenler diyeceksin. Buraya geldin mi? Aklın var, her şeyi bulmak zorundasın diyeceksin. Aklı putlaştırmaya sen olacaksın. Öyle değil mi? Akıl nedir? Bu anlamda aklın, o ayetin yorumu da yapacağız. Ama ehli Sünnet alimlerinde mutlak olarak ittifak yoktur. Bunu kesinlikle bilin. Ve alimler birbirlerini bu usuluna tekfir etmemişlerdir. Kim alimler ki? Araf suresindeki o ayet, işleyeceğiz nasip şeylerde, Araf suresindeki o ayet rububiyet tevhidini gerektirir. Uluhiyet tekfir, şey tevhidinde sökmez o. Yani insanın fıtratında olan Allah'ın yaratıcılığı, yüceliği, büyüklüğü, bu kainatı bir yaratıcısı olduğunu, kendisinin de onu yaratmış olduğunu. Bunu bilmek rububiyet tevhidine geçerlidir. Uluhiyet tevhidinde akıl ne karar eder ki? Akıl ne bilir ki der. Hadi buyur bu alime cevap ver. Sefer Havale de bu görüştedir. Allah kessel razı olsun. Ne diyeceksiniz? En kötü ihtimalle ihtilaf yok mu? Şau <gülüyor> bakın en kötü ihtimalle ihtilaf var ve bu alimler birbirlerini yapmamış da tekfir etmemişler. Çünkü bizim bu dersi işlemiş olmamızdaki amaçların en başında bu detayların alabildiğine, detayına, inceliğine, delillerine, e, tearuzuna ve reddiyelerine girmek değil. En az en az 60 ders alır açık söyleyeyim. En az. Bizim dersin derdimiz herkes tekfir hakkındaki haddini hududunu bilsin ve bu mesele Müslümanların birbirini uzaklaşmalar ya da birbirine tekfir etmeler vesile sebebiyet verecek bir mesele değil bunu öğrensinler. Lam ilecimi karıştırmasınlar, her şeyi yerli yerince yerine koysunlar. Dediğimiz gibi cehaletin mazeret olması ya da olmaması iki uçta var. Bunun ikisinin ortası da var. Geçenlerde hocam diyor, "Babamın yerini öpebilir miyim?" diyor. Ne var ki bunda dedim? Öp. Ya hocam ben babamın elini öpüyorum diye beni tekfir ettiler diyor. Allah Allah ciddi mi dedim? Vallahi babanın elini öpmek ona saygı duymaktır. Saygı duymak tazimdir. Tazim etmek de Allah'tan başına ortak koşmaktır. Dolayısıyla sen kafirsin. Çünkü el öpüyorsun ya saygı duyduğunu gösteriyor. Bu tazime sokmuş el efendi oğlunun. Ne diyeceksiniz? Ya bu kadar mı olur? Peygamberin elini ayağını öpen sahabeler var ya ya bir insan bu kadar mı ahmak olur yani imkan olacak diline döşeyeceksin kemiği ki konuşmasın sana mı kaldı bu Allah'tan korkmaz insanlar nedir bu insanlara nefret ettirdiniz ettirdiniz ettirdiniz üç tane Müslüman çıkıyor Allah'a teslim olacak onların da burnundan getiriyorsunuz Allah'ın Resulü elini öptürmüş şirk mi koştu İnsanlar kendisi kul köle mi edindi Hatta ben size bir tane delil söyleyeyim. Getireceğim onu. O da sırada Allah'ın izde. Bir tane delil söyleyeyim. Kaç çeşit secde vardır diyor. Kaç çeşit secde vardır. Hanefi alimlerinin bakın bu fıkıh kitaplarına girmiş ha. Akide kitaplarına. Kişi hangi sebeplerden dolayı kafir olur meselesine girmiş. İyi dinleyin ama burayı bakın. İyi dinleyin. Diyor ki Secde 23 3 çeşittir. Bir, saygı ve hürmet secdesi. iki ibadet secdesi. Saygı ve hürmet secdesi diyor, Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a yaptığı secdedir. Adem Aleyhisselam'a meleklerin yaptığı secdedir. Bunda saygı secdesidir. İbadet secdesi bizim Allah'a yaptığımız dua ile örülmüş olan secdedir. Kim ki ibadet secdesini başkasına yaparsa kafirdir. Ama saygı secdesini başkasına yaparsa kafir değildir diyor. Alimler heyet olarak çıkartmışlar bunu. Akide kitaplarını almışlar. Hadi ne diyeceksiniz? Allah Azze ve Celle Kur'an'da, içimizde hafızlar var. Allah Azze ve Celle Kur'an'da secde etmiş olmayı Rabbimiz nasıl ifade ediyor? فَخَرُّ lehu سُجَّدَى Onlar Rabbilerine karşı secdeye kapandılar ru secdeye kapandılar diyor Allah Azze ve Celle. Şu peygamberler ki biz onları Adem'in zürriyetinden seçtik. Nuh ve yanında taşıdıklarımızdan seçtik. Ve mimmen hamelne ma'anuh. Diğer seçtiklerimizden İbrahim, İsrailoğlu oğulları ve peygamberler. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ne yapardılar? Secdeye kapanırlardı. Bu. Bu. Ve tilave secdesidir bu. Kur'an okurken bu ayeti okuyan secde yapar. Hazreti Yakup aleyhisselam ve Hazreti Yusuf aleyhisselamın kıssasını Kur'an anlatırken ne diyor Rabbimiz? Ne zaman ki Yakup diyor Yusuf'un yanına girdi. Ve rafa'a Yusuf babasını aldı, arşına çekti. Yani aşağıda durma babacığım yukarı gel. Yukarı gel senin yeri yukarı. Sen babamsın. Hem peygambersin. Çünkü Hz. Yusuf'un yeri yüksek. Arşı ve oturduğu yer. Yakup aleyhisselam orada. Hz. Yusuf aldı onu yukarıya ve Rabbimiz diyor ki lehu Yakup ve yanındakiler Yusuf'a secdeye kapandılar. Aynı ayet, aynı kelimeyle geçiyor. Alim kalkmış bunu diyor ki bu saygı secdesidir. Kişi küfür yapmaz, kafir yapmaz diyor. Öbürü ibadet secdesidir. Yoksa Allah azze ve Celle demedi mi ki diyor ben ne zamanki Adem'e ruhumdan üflersem ona ne yapın? Secde Ve iblis secde etmedi, melekler secde etti. O da diyor saygı secdesidir. Yani alimlerden bugün doğrudan secde yere kapansa dahi saygı gereği yaparsa kafir olmaz diyen alimler var. Bizim bugünün müştehidi, yani o dediğim alimin görüşleri Hanefi mezhebi gibi alimlerin asıl kitaplarına girmiş, ve diğer alimler bunu almış, şerh etmişler. Bunu kabul edenler olmuş. Bizim herifin oğlu ya daha dün dönerciliği bırakmış, gelmiş. Yani öyle, öylesine söyledim ama sakın kimin dönerci diye düşünüp durmayın. Valla. Daha dün yani daha dün üç tekerlekli ya. Üç tekerlekli de mısır satıyor 20 senedir. Tamam mı? Üç tekerleği bırakmış herifin oğlu gelmiş. Babanın elini öpersen kafir olursun. Ya Rabbi ne kadar sabırlısın. Kurban olduğum ya. Yani Allah bunları yerin dibine geçirmiyor da bunlar çok mu haklı olduklarını zannediyorlar. Bir insan haddini hududunu ne yapacak bilecek? Bir parça ilim koksun. Ve onlara akıl veren kardeşler de dikkate alsınlar. Bu bağlamda onlar sakınacağı gibi bir de sakın yani tekfir etmeyeceğim diye çekinenler. Dedik ya onlarda birkaç kelam gider. Kafir mi? Yok aman aman aman. Ama mümkün değil. Ya adam yani o kadar ki Obama kafir mü dese duruyor acaba kafir. Değil mi demin mi? Ya bunlar da rezil. Tekfir şer'i nedir? Şer'i bir hükümdür. Şartları yerine gelirse, manileri ortadan kalkarsa ve açık ortaya çıkarsa kafirdir bu. Allah Azze ve Celle ayetinde biz ne bilelim canım kafir olduğunu. Ya kafir ölmezse? Bana ne? inşallah ölmez. Ama şimdi kafir. Yani onu söyleyen bile var. Atatürk'e Müslüman diyen var ya. Ben kafir diyemem diyor. Niye? Ya ölmeden önce tövbe ettiyse? Ya ne? bunlar yani reddiye verilmeye değmez ha. Yani reddiye vermem beklemeyin bunlar. Bunlar reddiye verilmeye değmez. Uçuk yani alabildiğine sapık insanlar bunlar. Bir şey olur mu ya? Allah Azze ve Celle ayetine ne diyor? yakın akrabaları dahi olsa kafir oldukları ve cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra değil mi? Müminlerin yakın akrabalarına dahi olsa dua etmeleri yakışık almaz ya Allah'ın Bak. Cehennem ehli olduğu belli olduktan sonra. Ne de cehennem ehli. Bir niye göre hükmedeceğiz? Açık küfrü varsa kafirdir kardeşim. Bu kadar bitti. Allah azze ve celle'nin mümindir dediğine kafir derken de korkarım. Kafir dediğine mü'min derken de korkarım. Biz sınırımızı bilmekle mükellefiz. Çünkü onlara bu öğretildi. Değil mi? Çünkü onlara bu öğretildi. Yani sen doğarken Müslümanlığı sana bir yapıştırdılar, çık babam, çıkmıyor ya. Gavurları dost edin sen de çıkmıyor, Allah'tan başka ilah edin sen de çıkmıyor, putlara tavsan da çıkmıyor, yapıştırdılar sana, çıkmıyor. Hani insan nasıl ki ırkından çıkamaz ya, ya Türk olan Türk'ten çıkamaz, Kürt olan Kürt'ten çıkamaz, Arap olan Arap'tan çıkamaz, mümkün değil, nasıl çıkacak? İmkanı yok, olmuş. Ama dininden çıkarsın ya, bu o değil ki. Bunda o bir mi? Yani Müslümanlığı da ırk gibi almışlar, yani mümkün değil, çıkamazsın. O yüzden bunların akıl hocalarında Said Nursi'ye göre bile şeytanın fitnesi ölüm esnasında gelir. Çünkü öyle diyor, yani bana Allah'tan müjde geldi, Risale-i Nur talep ederken cennete girecek, Niye? Çünkü biz imanı işledik ve şeytan diyor ölüm esnasında onu dinden çıkarmak için gelirken, Risale-i Nur'un talebesi ilimle imanı öğrendiği için şeytan onu tehlikeye sokamaz. Ölünce gelecek ya. Yani onların akıllıları böyle ya. Yani. Halbuki bu sen her yaşadığın an hidayetle karşı karşıyasın. Allah göstermesin. Değil mi? Küfre girmek. Bu insanımızın cehaleti var. O ayrı bir mesele. Şimdi kardeşler cehalet meselesine geldik. Cehalet kelimesi <Gülüyor> Kelime olarak kardeşler cehalet kelimesi birkaç anlamda kullanılır. Bir bir insanın nefsinin bilgiden yoksun olmasıdır. Yani bir insanın nefsinin bilgiden yoksun olmasıdır. Buna cahillik denir. Bilmemek. Aslı olan budur. İkinci anlamıyla cehalet, bir şeyi hakikatin üstü, üzerine, hakikatin zıttına bir şey hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu da cahilliktir. Üç, bir şeyin hakikatini bildiği halde onun tersini amel etmektir. Bakın cehaletin üç tane anlamı var. Birincisi bir şeyi bilmemek, ikincisi bir şeyi yanlış bilmek, üçüncüsü doğruyu gördüğü halde aksine ne yapmak? Aksine fiil ortaya koymak. Bu üçü de cehalet kavramının içindedir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde üçü de kullanılmıştır. Ama Kur'an'da cehalet bildiği halde aksine amel etmektir. Gerçeği gördüğü halde tersine fiil ortaya koymaktır. Neden diyeceksiniz hocam? Sonuçta hani bilmemek mazeret midir desek de geçer bu mesele. Yani cehalet mazerettir demeyelim de bilmemek mazeret midir dersek evet doğru dersiniz. O zaman bu ayetleri işlememize gerek kalmazdı ama birileri Kur'an'daki cehalet kelimesini getirerek cehalet mazeret değildir diye o kelimeden çıktıkları için söylemek zorundayız. Anlatabildim mi burayı? Kur'an'da cehalet kavramı nasıl geçmiş? Allah Azze ve Celle kullarını kardeşler bir kere zaten sorumluluk altında güçlerinin yettiğince ne yapmıştır onlara? Sorumlu tutmuştur. لَا يُكَلِّفُ nefsen نَفْسًا اِلَّا غُسْعَهَا Allah hiç kimseyi gücünün dışındakinden sormaz. Bu kadar. Allah Azze ve Celle kimseyi güç yetirdiğinin dışındaki ile mükellef tutmaz. Kur'an'da bununla alakalı kardeşler delilere girelim. Bu arada bakayım başka bu hususta zikretmem gereken bir şey var mı? Allah'u alem hepiniz zikredilmişiz. Evet kardeşler. Araf Ar suresi 138-139 Ve Cavid Nabi Beni İsrail Bahra, biz diyor Rabbimiz İsrail oğullarına denizini yaptık, denizden geçmelerine takdir ettik. Fa etu ala denizden denizin yarılması mucizesinden geçtikten sonra İsrail oğulları bir topluluğa geldi. Ne yaptılar? Bir toplulukla karşılaştılar, uğradılar. Ki o topluluk yaqufuna ala asnamin lehum kendilerine ait putları vardı. Ve o putlarına boyun eğiyordular, putlarına itaat edercesinde ondan dua isteyip yalvarır putlarına ne yapıyordular? Meyle diyordular. Hazreti Musa'nın Müslümanlardır diye Mısır'dan alarak hem de denizin yarılma mucizesini gördükleri halde kalktılar dediler ki ya Musa icallene ilahen bunlar gibi bize bir put yaptı dediler. Hazreti Musa'ya. Pa Nasıl bunların putu varsa bize de put yap dediler. Hz. Musa aleyhisselam bunlar Müslüman diye Mısır'dan aldı geldi. Ha, öyle sorgu falan çekmedi. Bir gelin bakayım müminimize değil misiniz? Yani açıkça puta tapınmaktan daha büyük küfür var mı ya Bil bilinmeyecek. Değil mi? Bugün Müslümanların en cahili bile zaten putu ne olarak anlıyor? böyle anlıyor. La ilahe illallah deyince. Adama Hz. Musa ile gelmişler ve Hz. Musa aleyhisselam onların içinde Hazreti Musa bir peygamber olarak yanlarında Hz. Harun aleyhisselam yanlarında 10 sene olmuş. Hz. Musa, Hazreti Harun bunları almış çıkarmışlar, mucizeleri görmüşler açık mucizeyi. Ondan sonra dediler ki bize bir put yap. Hz. Musa dedi ki Kale teçhelun. siz cehalet içerisinde bir toplumsunuz. Cahilsiniz. Cahillik etmektesiniz. Buradaki cehalet kelimesi hangi anlamda kullanıldı? Değil mi? ilimde de var, hak da gelmiş, beyan da ortaya çıkmış, aksine cehalet ediyorsunuz. Bak hala cahillik ediyorsunuz ya Allah, Hazreti Musa aleyhisselam. Devam edelim. Bir sonraki cehalet kelimesinin kullanıldığı kardeşler, ayet Hud suresi 29'da 32. Bakın Rabbimiz diyor ki, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكِ مَا لَا اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ آمَنُوا Bunun üzerine Nuh aleyhisselam dedi ki, ey benim toplumum. Ben size anlatıvermeme karşı bir ücret istemiyorum ve ben bu iman edenleri de terk etmem, atmam. Çünkü onlar dediler ki şu yanındakileri uzaklaştır ki ey Nuh biz seninle oturup kahalım. Hazreti Muhammed de onları hiçbir şekilde ben dışlamam dedi. Velakin ni arakum ama ben sizi bir kavim görüyorum ki tecellun cahillik ediyorsunuz. Yine ne? Yine hak geldiği halde, değil mi? Hakkın zıttına cehalet durumu, cehalet böyle ifade edilmiş Kur'an'da. Nem suresi 53 56 Bakın Allahu Teala bu ayetinde cehaleti nasıl kullanmış? Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kamili olduğu söylediği ifade. E innekum la te'tunur ricale şehveten min nisa. Siz kadınları bırakarak erkek erkeğe mi yaklaşıyorsunuz? Bel entum kavmun Siz cahillik eden bir toplumsunuz. Cehalet içerisinde olan bir toplumsunuz. Yine hak gözüktüğü halde ne yapan batıla güysüz, batıla inat edenler, hak geldiği halde Lut Aleyhisselam'ın ordu olması, değil mi? İlmin geldiğini göstergesidir. Hala zıttına amel ediyorsunuz. Ahkam suresi, Ahkam suresi 23. ayet. Bakın bu ayette yine Muhtalı Aleyhisselam'ın sözü. Hazreti Muhtalı ey kâmin, ben size azabın dokunmuş olmasından ne yapıyorum? Korkuyorum. Dediler ki, ey Hud sen ilahlarımızı bırakalım diye mi geldin? Haydi vaad olunduğu şeyi getir. Hazreti Hud ne diyor? İnne mele ilmu indallah. İlim Allah'ın katındadır. O ne zaman neyi takdir edeceğini Allah en iyisini bilir azabınız ne zaman gelecek. Ve ubelligukum ma ursiltu bih. Ben kendisiyle gönderildiğim şeyleri size ne yapıyorum? İletiyorum. Ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum. Cehalet. Burada da cehalet yine ne anlamda? Hakikati gördüğü halde değil mi? Aksine tavır ortaya koymak anlamında. Hz. Kutu Aleyhisselam varlığı bu. En'am suresi 111. ayet Allah-u Teala önceki ayetlerinde diyor ki Allah'tan başka şeylere kulluk edenlere onlar da haksız yere, cahilce Allah'a hakaret etmesinler diye onlara sövüp durmayın. Herkesin ameli kendisinedir. Herkes Rabbine döndürülecektir. Ve onlardan bir topluluk ne yaptılar? Hakikat gelirse hakikate uyacağız dediler. Biz diyor Rabbimiz onların kalplerini ve gözlerini evirip çeviririz. Önceden iman etmedikleri gibi yine iman etmezler ve onları içinde bulunmuş oldukları azgınlıkta bırakırız. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى biz onlara melekleri indirsek, indirip indirip dursak meleklere peşe sıra, ölüler onlarla konuşsa, her şeyi onların önünde diriltecek olsak yine iman etmezler. وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَجْهَرُونَ Bilakis onlar cahillik eden toplumlardır. Yani hak kendilerine geldiği halde, hak gelsin biz ona iman edeceğiz dedikleri halde, değil mi? Yahudi topluluğu. Peygamber geldiği halde ne yaptılar? İman etmediler. Yine Mekke müşrikleri hakikat olursa niye uymayalım diye atıp kestiler geldi buradaki cehaleti yine, yine kardeşler yine aynı cehalet çünkü hemen devamında ayetinde Allah-u Teala diyor ki o kezaleke jalnelli kulli nebiyen aduvan li kulli İşte biz böyle peygamberler düşmanlar kıldık burada da yine ne gelmiş peygamber gelmiş Bunda da peygambere ne yapmışlar düşmanlık etmişler İşte cehalet Allah bunları cahillik edenler diye yine böyle göstermiş. Bakara suresi 273. ayet cehalet kelimesi. Hatta buradaki cehalet kelimesi kınanan cehalet bile değil ha. Buradaki cehalet kınanan cehalet bile değil. Bakın Allahu Teala kendi yolda cihad eden, mücadele eden, savaşa çıkan Müslümanlar ve dolayısıyla kazanamayan, maddi durumu sıkışık olan ama çok sıkışık olduğu halde iffetinden ve onurundan dolayı da hiç kimseden yardım istemeyenler için dedi ki: "Lil fuqara illazina ihsiru fi Allah yoluna kendilerini ettikleri için fakir durumda kalan ve sıkıntı içerisinde olanlar ki onlar Allah'ın yolunda koşturmaktadırlar Yahsebuhumul cahilu aghliya. Cahil onu ne zanneder? Zengin zanneder. Niye? Çünkü o kadar iffetlidir ki bunlar. Mesela onların hakiki gerçek halini bilmemeye Allah-u Teala ne dedi? Cahilliktirdi. Ya yani sıradan insanlar onları zengin zanneder diyor. Hallerini bilmemeye cehalet. Buradaki cehalet kınanmış bile değil. Cahil kelimesinin kullanılmış anlamında. Bir şeyin hakikatini bilmemiş olma anlamında kullanılmış. Yine Yusuf suresi 89. ayete geçmiş. Bir önceki ayetle beraber okuyorum. Ne zaman ki onlar Aziz'in yanına girdiler yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girdiler kardeşleri. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına girince Hz. Yusuf Aleyhisselam halih onları tanıdı ve konuşma şöyle geçiyor. Hz. Yusuf diyor ki helalimtum <gülüyor> ma faaltum bi Yusufa. Yusuf'a ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Siz cahiller olduğunuz zaman Yusuf'a ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Buradaki cehalet küfür mü? Ne alakası var? Yani yanlış yaptığınız, hakikati kavramadığımız cehalet nerede olsun? Babaları zaten peygamber. Değil mi? Babaları cahillik ettiniz diyor. Yani buradaki cehalet yine kullanım olarak gördüğünüz gibi nedir? Yanlış fiil ortaya koymaktır. Furkan suresi 63 Bizim hep kullandığımız ayet. Allah Teala buyurdu ki Rahman'ın o kulları yeryüzünde ağırbaşlı yürürler ve iza khatabahumul cahiluna, "Kalu selam" kendilerine cahiller uğradığı zaman selam olsun derler. Buradaki cahil yani ne yaptığını bilmeyen, oturup kalkmasını bilmeyen, abuk subuk işler yapan adam Allah Teala cahil demiş. Yine aynı cehaletin kullanmış olma anlamı bu. En'am en suresine geleceğiz. 35. ayet. Eğer ki diyor Allahu Teala peygamberine, ey peygamber eğer onların senden yüz çevirmiş olmaları diyor, senin ağrına gidiyorsa haydi diyor yere bir delik del ya da göğe merdiven daya yani birçok mucizeler getir ki iman etsinler. Hani aleyhissalatü vesselak insanlar iman etsin diye uğraşıyor ya kendini çatlatıyor la tabiri caizse. Allah Teala çatlatma, mı? Kendini zorlama, kendini sıkma diyor Ey Peygamberim. Bu söz kimisine hak olacak, kimisine olmayacak. Haydi bakayım gücün yetiyorsa yerin dibine doğru gir, göğe doğru çık. Hadi mucize getide iman etsinler. Allah isteseydi hepsini hidayette ne yapardı? Toplardı. Felatekunen el cahilin. Sakın cahillerden olma Ey Peygamber. Yani hakikati ben sana gösterdikten sonra hakikatin zıttına çok fazla kendini yapma? Yorma. Burada da aynı. Hak gösterildikten sonra, Allah'ın sünnetulları konulduktan sonra aksine ne yapma? Çaba sarf etme. Aynı anlamda kullanılmış. Yani cehalet Kur'an'da küfür anlamında da kullanılmamış doğrudan. Bu karmaşıklık içerisinde kullan. Ama şu ana kadar siz cehaleti bir şey bilmeyip de Allah'a ortak koşmak anlamında rastladınız mı şimdi şu ayetlerde hiç? Böyle bir şey yok. O yüzden diyeceksiniz ki hocam ya cehalet demiyorum da de bilmemek mazeret midir diyelim. Ben de diyeceğim ki evet. Sadece bilmemek mazeret midir diye konuşursak eyvallah. Ama sen cehalet mazeret değildir der. Kur'an'daki eyühel cahilun ey cahiller ifadesini bana delil getirirsen ben de sana diyorum ki Kur'an'da cehalet öyle değil. Anlatabildim mi? Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bu kavramın için nasıl dolmuştu bizim için çok önemli. Çünkü Rabbimizin maksadını yakalamada bu çok önemlidir. Araf suresi 196-199 3'ü arası kelimenin geçmiş olduğu yer 199. ayet. Allah-u Teala diyor ki De ki ey peygamber benim velim Allah'tır. O Allah ki salihlere dost edinir. Sizin Allah'tan başka çağırdıklarınız size yardım edemezler. Kendilerine bile yardım dokunduramazlar. Ve inteduhum ilal huda sen peygamber onları hidayete çağırsan siz onları çağırsanız işitmezler. Sana bakar dururlar halbuki gerçeği görmezler. Ne yapayım peygamber? Khuzil afve ve mur bil urfi. Af yolunu tut. Örfe uygun olan fiille en güzel bir şekilde tavır ortaya koy ve arid anil Cahilin, cahillerden yüz çevir. Buradaki cahiller de yine peygamberin gidip de yüz çevirmiş olanlar değil mi? Evet, çünkü peygamber çağırmış kendisini. Hatta peygamber hitap ediyor. Peygamberin varlığı zaten onlara delil geldiğiniz varlığı işareti değil mi? Evet. Çok mu geçti vaktimiz? Ha, biraz daha var. Hud suresi 46. ayette geçer. Nuh aleyhisselam ne zaman ki evladını görür, evladının ee, boğulmuş olduğunu fark eder ve bunun üzerine ya Rabbi o benim evladımdır der bunun üzerine Allah Azze ve Celle ona der ki o senin ehlinden değil ey Nuh o neticesi ve amacına ulaşmamış bir ameldir felâ teselni mâ leyse bihi ilmin olmadığı yani müsaadenin olmadığı hususta benden bir şey isteme en cahillerden olmaktan seni sakındırırım ey Nuh diyor Allah Azze ve Celle yani sana ben gerçeği göstermişim. Tevhid ve batıl gerçeğini küfredenlerine helak olacağını, iman edenlerin kurtulacağı gerçeğini gösterdim. Senin oğlun da orada. Ama sen hala benim gösterdiğim iman ve küfür safının dışına akrabalık bağını ciddiye alacak olursan benim gösterdiğim hakikatin dışına ne yapmış olursun? Cahillik etmiş olursun. Buradaki cehalet haşa küfür mü? Ne alakası var? Değil, hakikatin zıttına bir fiil ortaya koymaya meyil etmektir. Ve Hazreti Nuh hemen tövbe etti ya Rabbi. Ee, yani bir anda babalık hissiyatından geldiğini söyledi. Hud suresi bu şekilde, Yusuf suresi 33. ayet. Günaha düşmek anlamında kullanmış Allah Azze ve Celle'nin Resulü. <Gülüyor> Hz. Yusuf dedi ki ya Rabbi bunların beni kendisine çağırmış oldukları bu fiil zina, pislik, ahlaksızlık ve bunlara meyletmiş olmaktan dedi zindan bana nedir? Daha evladır. Zindanı daha çok severim. Eğer ki sen benden ya Rabbi onların tuzaklarını çekmezsen ben onlara meylederim de o kadınlara ve ekum minel cahilin cahillerden veririm. Buradaki cahiline yine hakkın dışına günah işlemek değil mi? Heh, hakkın dışına günaha meyletmek. Sen beni sakındırmazsan Allah korusun belki ya bir günaha düşen beni koru diyor. Çünkü bütün güzellikler Allah Azze ve Celle'dendir. Burada da yine cahil kelimesini ne gördük? Gerçeğin dışına hata içerisinde düşmek. Hasas suresi 55. ayet Hakeza 52'den itibaren okuyabilirsiniz. Allah yoluna kendisini itaate adamış, iman etmiş, kalbiyle Allah Azze ve Cile'ye bağlamış, Allah'ın ayetlerini okuyan ve bu usta sabreden, iyilikle, kötülükleri, iyiliklerle def eden, cahillere uymayan, Allah yolunda infak edenler Rabbimiz zikrederken der ki, onlar bir kötü söz, boş iş gördükleri zaman ne derler? Bizim amellerimiz bize de sizinki sizledir. Selamun aleyküm. Takın cahili. Biz cahillere uymayız dediler. Buradaki cehalette de yine ne? Boş iş. Saçma iş anlamına kollarılmış. Yani yine bu anlamda bilmek ya da şeyle doğrudan bir alakası yok. Ahzab suresi 72 insanın cahil yaratılmış olmasından bahsedilir. Bu biraz açılmış olmalı. Buradaki cahillik de yine hakkı gördüğü halde hakka uymamış olmak anlamında kullanılır. Nisa suresi 16 17. Bakın müminler cehalet içerisine düşerler. Nedir o da? Allahu Teala diyor ki: "İnnemet teubete ala Allahillillezine ya'maluna's e cehale." Allah'ın kabul edeceği tövbe cehalet ve cahillik ederek Günah işleyen ve sonra da ölüm gelmeden ne yapandır? Yakın kendisine gelmeden tövbe eden Allah tövbesini kabul eder. Buradaki yine cehalet ne anlamında kullanılmış? Haram günah anlamında. Yani biz diyor Rabbimiz onlara gerçeği gösterdiğimiz halde cehalete düşer ve günah işlerler. Yine Ali İmran Suresi 154. ayet Numaralarını vereyim siz kendiniz bakın. Vaktimiz doldu. En'am suresi 54. ayet. Yine hakeza kardeşler. Men amile min bir bi cehalet. kim ki bir cahillikle cehalet içerisinde ne yapar? Kötü amel işlerse. Nahl suresi 119. ayet. Cahillikle günah işleyen kişi için kullanılır. Hucurat suresi 6. ayet cahillikle bilmeden bir kavme haksızlık etmek, araştırmaksızın. Maide suresi 50. ayet Efe hukmel cahiliye